Garip olursak bile şartlar ne olursa olsun çocuklarımızla ilgilenmiş olmalıyız, yetiştirmiş olmalıyız. Çünkü hadis-i şerifte edibû evlâdikum alâ selâsih hisâl. Hubbi nebiyyikum ve hubbi ehli ve kıra'atil kur'âni. Fe inne hamilel el fî fi llâhi yevme lâ zille illâ zilluhu ma'a ve asfiyâihi. Çocuklarınızı